Bu İslam'ın ilk gücü diyecektim. Bu da bir hay üstrecek hanedan. Şimdi davet ediki Şeriat. Şeriat temel koşul. Temelsiz tasavvut olmaz. Şeriat temeldir. Şeriat dinin zırhı, kılıfıdır. Şeriatsız din dağılır gider. Şimdi de bize korkunç gösterirler. Korkunç. Şeriat çarşaflıyor, ne potur düştü, ne, ne potur düştü, ne düştü, ne var. Şeriat tamamen Allah'ın emirleridir. Allah'ın emirleridir. Ee, yaparsın yaparsın ama yaptığın zamanca e, hayatın bildiğiniz zaman girer üzerine girer. Yapmadığın zaman da onun diyeceğin azabını çekersin. Bunda çektiğinde girmesin. Şimdi şer'i hayat züht. yani Zühti. Bir inanış. E, i̇man. iman Hem e, pratik hem de teori bilmeyi yapmak gerek. Şimdi Hazreti Peygamber zamanında Tabi orada tasavvuk vardı ama kimse onun tasavvuk olduğunu bilmiyor. Kelamdır, kelam da vardı ama kimse onun kelam olduğunu bilmiyordu. Şerat, tabikaya devamında kimsenin yani haberi bir başlara sıkıldığı zaman gider Peygamber'e sorarlardı. Peygamber'e sorarlardı. Onun işe yakın arkası, ashabına, palipelerine sorarlardı ama bu neslinin arkası kesilince, araştırmalar başlandı. Ne dedi? Hadisler ne dedi? O hadisler toplanmaya başladı. Ee, Onu tanıyan işte yani Peygamber Efendimiz'in arkadaşlarına, ashab, ashab arkadaş yakın akı, can arkadaşı, Ashabı ashab mesle bitince ashabı görenlere yani ashabdan ders alanlara sarıldı. Onların tabi indir. Tabi olanlar. Onlar da tabii tepe, tabi, tepe tepe tepe tepe dayında birkaç nesiller geçti. Nihayet bütün bu tebaşlardan sonra yeni ilimler doğmaya başladı. Mesela ne dedim? Kelam tasavvufun ana temellerimiz kelamdır. Tasavvuf ana şey. O devede eee de, de, de, de, de, Şöyle başladı, hadisler toplamaya başladı. Efendim... Kur'an tutmak başladı. Kur'an tercümele, Kur'an şeyhleri şeyh etmek, açıklamak, Kur'an tefsirleri yapılmaya başladı. Yani yeni bir ilim dalları yapılmaya başladı. Bunlarla ancak İslam yayılmaya başladı. Yalnız şu var, İslamiyet yayıldıkça, sınırları genişletip dedikçe, yabancı milletler, yabancı milletlerle beraber onlar inançlar da İslam'a karışmaya başladı. Yani, o zaman zükt ve takma, yani inanış ve tatbikatı zayıflamaya başladı. Başka e, dinlerin, başka şey İslam'a karışmaya başladı. Mesela şamanizm, Şamanizm İslam'la karışmaya başladı. Ya <gülüyor> da Avrupa'daki bir takım karışmaya başladı. Bunun, bunun üzerine bütün bunları e, inceleyen bilimler meydana gelmeye başladı. Tasavvuf da bunlardan birisi. Öbürlerine bize, bize ait olmadığı için bakmadı onlara. Ancak tasavvuf bütün bunları içine alabilen ve her asra cevap verebilen bir dağ. Şimdi tasavvuf, tasavvuf ilim demiyorum. Tasavvuf dağıyla gerçek bir e, hayat, hayat şeklidir. Kalin hale dönüşüdür. Yani inanışlarımızın, görüşlerimizin yaşanmasıdır tasavvuf. E, yaşanmayan bir tasavvuf bu kuru bilgiden yabancıdır. Hayırlısı da yoktur, bir rakip yolunu şaşırtmaktan başka da bir şey yapmaz. Kafana türlü türlü şeyler gelir. Ha şu çünkü bu böyleymiş falan, Sı, saptır kalırsın. Tasavvuf değil, zaman tasavvufu yaşayacaksın. Yaşanmayan tasavvuf seni yoldan çıkarır. Bunu da bilin. Ee, bunda şöyle hafifçe bir şey yaptıktan sonra, ee, bu e, e, birçok alimler çıktılar, birçok alimler çıktılar. Efendim e, bu İslam'a olan karışmayı, karışmayı keşfettiler. Anıslar. Nihayet, onlar bize uzun uzun uzun kitaplar var. Ben size şimdi şuradan başlıyorum. İslam da. İslam'ın zühtü hayata, yani inanışlara ve tatlikata çok değer verilir. Hayatın aşağıda temelidir. Züht ve takva, inanış ve bunu işlemiş iş, iş etti. Dedim ya, e, İslam'ın yayılmasıyla beraber başka ceryanlar da İslamiyet'e girdi ve İslamiyet'in gittiği yere daha daha zayıflıya gitti. Buna engel olmak için de, dedi bu ölüm kolları meydana geldi. İnsanları bu kollar etrafında yani bu, bu, bu, bu ölüm kolları etraf toplayıp zühtü e, tekrar sağlamlaştırmaya çalıştılar. E, Muvafakta oldu İmam Gazali gibi. İmam Gazali büyük, büyük ayrına yetiştiler. Bunlar gene eski züht ve takvayı ama bu e, meydana gelmiş ilimler üzerine kurarak da mesela tefsirler efendimin şerhler e, tercümeler, e, e, tercümelerin daha geniş olan e, daha gen daha geniş bir de asıl tefsir dediğimiz Kur'an'ı böyle didik didik gidip gidip didik, didikleyen tefsirler Bunlar üzerine İslam'ı değiştirmeye ve muafık olur. Muafık olmu çünkü Kuran sadece okunduğu gibi kabul edilen bir kitap değilmiş. Kuran'da en başta süni bilmek bir, büyük bir matematik matematiktir. Kuran matematikte vardır. Kur Ekip hesabı vardır. Bu, bu hesapla Kuran ayetleri apaçık manaya hakikatte meydana tarihi hakikatten meydana çıkabilir. Olacak haslerle meydana çıkabilir. Bunun üzerine sonsuz kitaplar gitti. Birkaç yıldır bizim mevzumuz olmadı için onları şey yapmayacağız. Şimdi bu e, zayıflayan bu zühtü ve takvayı, e, kuvvet için tasavvuf, en, en çok kullanılan tasavvuf olmuştur. Çünkü tasavvuf da bir zorlama yoktur. insanların gönlüne hitap eder bedene hitap etmez. İnsanın ve sevgiye hitap eder. Allah sevgisini hitap eder. Onun için tasavvuf yayılmaçı da çok kolay olmuştur. Çünkü dinde de kolay kolaylıklar yaratmıştır. Tasavvuf gününe. Ee, ama dediğim gibi tasavvuf teoride kalmamalı. Kaldığı zaman hayal hayal hayaller getirilmeye kendi bir şey özel edersen yolundan sınır, yolundan saparsın. Oku, yaşamak, içinde olmak lazımdır. Şimdi, ee, Allah, tabi mevtu Allah, Allah inanç edilir. Şimdi, Allah, Inanılır. Bir de dış dünya masiva dediğimiz dış dünya, masiva bundan sonra sık sık geçecek. Masiva, Allah'tan başka olan her şey, dış dünya. Allah içimizde, masiva dışımız var. masiva. Şimdi şu şiir okurken Allah'ın ne olduğunu, Allah'ın masivanın ne olduğunu söyleyeceğiz. Ee, Masiva insanı eğer masifaya çok dalarsan insanın Allah'la olan bilgisini kesersiz sefa para pul, evet, her tür iş insanı Allahlı olan ilgisini keser. Tabii ki insanın içinde o vardır. Boşsuz bir insan olması da tasavvur edilemez insan o yoksa ee, mı insan bir kalıptan ibarettir. Bu masiyete daldı insan? Allah'a onu onu unutursun Allah. Im. Şimdi ee, Allah'a yakınlık kulluk kuluk kulluk bir insan superior et gibi, hür olmaktır. Allah'a kul olmasan hür olamazsın. Allah'a dayanıtan her şeyi yaparsın, her şey yaparsın ancak Allah'ın ülkesi zaman bir şey yapamazsın. Bu kâratin sırlarından dışarı çıkamazsın. Allah insana en büyük hürriyeti onu kul olmakla gelmiştir. Her şeyi yapabilirsin, yapmadığın bir şey olmaz ama. Allah'ın Allah'ın sırlarını aşmak. Yani Kaygıyla. Şimdi ortadaki bir Allah vardı bir de onun dışındaki e, dünya olan e, masiva vardır. Allah'a kul olmak bir, bir, bir hürriyettir. Dedik. E, en büyük hürriyette odur. 19. asrından büyük bir e, mevhum, muallim, Naci derken bir gelmiştir, denmiştir, mütefekkir, bir pilota. Aynı zamanda çok büyük bir din alimi Bir şair. Bu, şöyle e, bir şiirden yani bir siteye çekiyor, bir beyit. Dil, dil, gönül. Gönül, esirin olduğu günden beri azadedir. Gönül, Allah'ın esiri olduğu günden beri hürdür. Masivaya bağlanır mı hiç? Hiç dünyaya bağlanır mı? Bağlanan vicdan sanın. Vicdan, insan ruhundaki Allah'ın sizidir. Vicdan varsa, orada muhakkak Allah'ın sesini duyarsın. O ses sana söyler. Duyacak kulaklarsın. Du du Duyacak ömür lazım. Ne güzel anlatmış. Dil, e, dil, dil esirin olduğu günden beri azadedir. Gördüğüm. Masivaya bağlanır mı hiç bağlanan bir sana? Allah'a kul olmak için ona sımsıkı bağlanmak en ince noktalara kadar dikkat etmek lazım. Çok tehlikeli yollardan geçersin. Sevgide korku yani haşyet. Şimdi dikkat arkadaşlar. Sevgi eğer yanında korku varsa sevgidir. Korku yoksa sevgi olmaz. İnsan Sevgini kırmaz. İnsan e, hakiki sevginin kulu göresidir. İnsan sevgisini kırmaktan korkar. Sevgili Allah olduğuna göre Allah kırmaktan korkulur. Bu da haşiyet denir. Allah korkusu, Allah sevgisi. Yani Allah'ın bize yüzünü geri çevirmesi korku budur. Allah'ın bize, bizi görmemesi, bakmaması bize korku olur. Yoksa Allah beni cehennine mı? mısın? Buna korku değil. Sen eğer Allah'ı seviyorsan Allah senin cehennine atmaz, merak ee, Sevgi, aşk ve bu. Eğer korkuda, e, aşkta, sevgide korku varsa haşyet Allah'a bağlı hem sevmek hem korkuyla olur. Allah'tan Bizim korkumuz Allah'ın e, alakasını kaybetmek. Yoksa Allah'ın beni cehenneme atacakmış, kimin uğrunda? Eğer ben onu seviyorsam Allah beni niye cehenneme atsın, sevmiyorsam niye Allah beni cehenneme atar, sevmiyorsam cezasım, ce ce cezamı çekerim. Sevgi ve korku yani haşyet en başta gelen şartlardandır, tasavukta. En başta gelen şartlardan birisi Allah'ı sevmek. Allah'ı sevmek onun ve insanların ise en büyük korkuda Allah'ın çektiği alınır mı? Çekildi. Terliyorsunuz. En, en büyük sağız? En büyük Korkuda Allah'ın bizden ayrakasını kesmesi. Allah'ın kısımlar. Kul, Allah'a kul, kul olmak için ona sıkı bağlanmak lazım. Tasavvuf da Allah'a kul olmanın da gerçekleşmesi. Gerçekleşmesi. Şimdi yap bunu yap ama nasıl yapacak diye bilmiyorlar. Onu, onu, onu da görüp üstüne sunacağım. Allah'a bu da şimdi şeriat da var. şey dediğimiz o Allah'ın emirleri. E çarmanız ya kapını olsun. Mesela neye da Allah'a barış. Varış. Bu varış sevriseluk dediğimiz bir yoldur. Bugün hepimizin içinde oldu. Yok Allah'a varan yok. Ciddi sürüp. Allah Allah Allah var bak. Bu manevi bir yol, çok güzel. Ama Ama şu, şunu söyleyeyim, bütün arkadaşçamız e, fakir bir hayat yaşadığım için zamanda e, ben işin namaz kıldırmıyorsun yok. Evet. Ciddi sürüp. Allah karanlığa girdiğin zaman içindeki şeyden var ya. <gülüyor> Nefis dediğimiz o şeytan, seni bu ala alakoymak ister. Karşıların türlü türlü manalar çıkabilir, Türlü türlü manalar çıkardır. Nemaze şaşırtır, de bu kudur, yol yanlışdır, gel buna bakar. Türlü türlü manalar çıkardır. Bu neden korkmuşuz? Korkmayın buna da. Bağlandığınız kimseyi sınırsın, sınırsın, sınırsın, yürüyün. Hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şey etmesene. Yeter ki şeytan dediğinde içindeki nefsin senin, seninle veren doğal nefsin içindeki nefis o, şeytan dediğin o. Ayrıca şikayetim -şi var başka ama benim şeytanımın içindeki nefsimdir, beni yoldan şaşırtmak isteyen de içindeki o nefis. Herkesin içinde bir nefsi olduğuna göre, herkese de içinde şaşırtan bir şeytana vardır. hava çok sıkılmıyorsa. Şurada ensenizde bir yok o biraz çok terlemiş. Evet. Şurada enseniz çok terlemiş. Şunu koyalım neden? Şey Şu <gülüyor> şey <yaşandım>. <gülüyor> şey. Çok terlediniz Hava çok sıcak diyor han yani Allah al var işin yolu o. seyr girmektir. Ondan sonra fasıl başka de. Mahsak bu yolu bulup girmektir. Bu yola girmek de birçok şartlara bağlıdır. Bu yolun rehberini iyi bulmak lazım. Bu yolda sana rehber olacak insanı iyi, iyi seçmek lazım. Bulmak lazım. Onun şimdi araştırma araştırma, işte nasıl araştırılacak onu da ama araştırmak lazımdır. Manevi olgunluğa ermenin de bazı şart ve prensipleri vardır. Bunlara Sıkı sıkıya riayet lazımdır. Çok defa ben bunu bütün kitaplardan pirasiyat etten çıkarttım. Bunlara sıkı sıkıya riayet etmek lazım. Birincisi, murakebe. Kontrol. Kendi kendine kontrol. Afo kontrol. Akşam zaman, yatağa girdiğin zaman, ben bugün ne yaptım? İyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Sabahin replerini sana verdiği, o şeyleri riayet ederek de yani onlar yapmam lazım. Yani insanı kendi kendini kontrol etmesi. Bir hmm. mukarabe. Bir de hamı mukarabeyi yapmak lazım diyor. Şartlar zordu. zor da zordu. İçindeki şeyler yaptığı kötüyle sana iyi iyi de gösterebilir. Onun için e, rehberinle, günah sepetlerine ısırtlaştırman lazımdır. Taviz, taviz vermeyeceksin hiçbir bir şeyden. O yolu girdin mi taviz denen şey yok, acı olabilir, zor olabilir yolu. Ama taviz, ama ya, yapmayın der şöyle olsun. O zaman yola yabancı fikirler katılmış olur, o da bir, bir şey diyemezler. Kali, hale tatbik etmek lazım. Yani kalp, düşüncelerini, fikirlerini tatbik etmek lazım. Hayatının bir parçası yapmak lazım. Tasavvuf, bir gönül işidir. Bunun şartı, şartı yoktur. Şartı, tek şartı gönüldür. Seri, Sürük de bu gönül işi gibidir olacaktır. Sevi sürüte de gönlünün sana rehber, Ve bu bir de e, meşreptir. Meşreptir, böyle bir şey var ya. Şimdi evet, kimi insan e, çok o, sakindir, oldundur, Yedik, yavaş yavaş giderdir. Kim insan biraz daha neşeli eder ama gününü yapar. Neşeli olursa olsun o günü ona şaşmayacaksın. Meşrebin. zaten hoş mizaçlı bir insanda sık sık olması zordur. Ee, sıkı sıkı olan bir insanda hoş mizaç sahibi olması da zordur. yapam. Herkes kendi mehcebini kendisi yapsın. İşte insanlar da bu meşreflerine ve fikir yapılarına göre, karakterlerine göre, üç ana bölümde bu gerçek gerçekleştirirler. Demek ki bu yolda bir de insanın kendi iş yapısı vardır. Bu yapıyı da zorlamamak lazımdır. Bu iş yapı, meşref, meşref. Şimdi ikimiz hoş meşrefler, güler, evler, hayatı böyle gelen, gürgürler, geçer. Kimisi ilme dala, Bu da bir yoldur. Ama sen hoş yönlü, hoş bir insanı o bir yoluna çok Kabul etmez. isyan eder. E peki bu isyan etti derken bunu Hayır. O ona göre. Onda yolu vardır. Heh. Bu zamanın büyükleri, bu meşabi Üç ana bölümde toplamışlar. Hepsini ayrı bir terbiye sistemi vardı. Ona göre yolda yapmışlar. Bu tasavvufta bir ıstılah denen bir şey. Yani, Tabirler halinde. Bu bu tabirlere göre ıstılaha geçen derste de yapmıştık Bu aslında onu hatırlatmak için şey yapıyorsun ha. Tarihi A, a, ahyar değil mi? tarihi ı Ahyar. Ahyar yolu. Tarık yol demek ki. Tarık-ı Ahyar yolu. İkincisi tarık Ebrar yolu. Üçüncüsü de Tarık-ı yolu. Şimdi tarık ah e, Ahyar nedir? Tamamen Şer'idir. Bugün Nakşi olan dostlarım yol var. Nakşi ben giderekten yol vardır. Bunların tuttuğu yol, tamamen Tarih-i Ahlal yoldur. Tamam, abdest, namada, İslam'ın bütün şartlarını en küçük teferatına kadar teferikte takip ederler. Bu da bir yoldur, bu da bir yoldur. <gülüyor> Yalnız bu yol zordur. Bütün bir şeriatı, bir ömre sığdırmak zordur. sade Allah'ın bize dediği gibi dedi. de, bu açılması yapalım. Hacisler bu yol açmışlar. Hacisler açanlar da bu yol açmışlar. Yani büyük bir ilim isteyen bir yoldur. Bu yolu tatbik etmez. Zordur. Tatbik edilmez mi? Edilir. Ama çok zaman kaybolmuş. Yoksa ona bakıp, yani bugün Nafşi Bendeli'ye kadar patiki e, Nafşiler iyi olan e, kimselerdir. Ama nefsi görüp de günün günün günün edenlerden bahsetmiyorum. İkinci o tarihi evvel <gülüyor> mücadele Mucahide çalışmak, efendim murakebe, kendi kendini kontrol, riyazat. bir izvey çekilip, orada kendi halinde kalmak başlar. Eee niyazlar, Bunlar İş alemine bakacaksın. En yeni köy eee gören gene varsa görmüşten onların iz izleklerinden böyle ya eee o başlarlar, kaçta bitirirler. İşte Bu şekilde bir yolları vardır. Riyazat yolu. Ahlakı zemimeyi yani zem edilmiş kötü ahlakı kötü huyları ahlaki hamimeye hamiyet iyi ahlaka çevirmek lazım. Kötü ahlak, ahlakı zemime dediğimiz zem edilmiş. Kötü ahlakı ahlaki hamimeye hayırlı aynaka çevirmek lazımdır. Yani kötü huyları, kötü huyları, aynakı iyi aynaka çevirmek lazımdır. Ve övrünecek aynak haline getirmeye, işte övrünmek lazım ama öyle bir tahmin var. İkinci yol, Tarih-i Şükrüdeler Birinci yolda maki tamamen şerî, şerî yükümlere çalışmak. İkinci yol, işin için gönlü sokuyoruz. Öl şeriatı gönüllerle beraber e, işliyorsun. Üçüncü yolda şutlar var. Biraz da e, havai ve gönül işi. Bizim yolunda tarık-ı şutlardır. Mivri bir tarık-ı Nasr-ı Bendiye, tarih diğerleri, işte kadirleri Eri, falan, Sadiye. Bunlar da Tarih-i Tarih-i Şuddar, Bektaş-ıya, Memlevi'ye, bunlardan şer. Bunlardan şer, iştiyak, zikir, fikir ve şükür doğdur. Fikir edeceksin. Ş şükredeceksin. Zikredeceksin Allah'ın e, Samanda zikretmiyor muyuz? E, Adam üstü bir, e, e, ismi celas çekmiyor musunuz? Allah'a şükredemiyor muyuz? Allah şükredir, hamletmiyor muyuz? Yapıyoruz Allah'a şükrede. Bu yolun Salihleri nefsi temizleme, saflaştırma yani keskiye ve tasfiye kötülükleri atmak yolu yolu ile kovular bunlarda bu bu yol, bu kendimizi temizleme yapmadan usulü aşere 10 us 10 demektir başı hani bir başka şey o binler ya 10 tane ayet okumaya sen de bunu da 10 usul demiş şimdi bu öbürleri belli bizim yolumuzu bakacağız. Bu on usulü bu yola giren insan bu on usulü tatbik etme sünnetiyle efendim bir salih biyola girer. Bu on usul nedir? Tevbe. Tevbe, masîvaiyi terk etmek. Yani dünyayı terk etmek. Bakın işte gücü bırakıp da bir kines çekmek iyi bu. Gedi yani işini gücünü yapacaksın. Hani bir söz var değil mi? Eli işte güne oyna diye bir söz vardır ya. elin yaşa götür da gönlünde, sevgilinde olacaksın. Bunun gibi işte eli işte kinesler o bu bu, bu İslam'ın bir görüş gelidir. Çalışacaksın. Alından ter akına ter saçacaksın. Çalışmadan mis olmaz. Dileğim burada mahsul al... var. Asıl Allah düşüncesinden alıkoyan her şey, değil mi? Tabi. Yani siz işte. işinizi yapıyorsanız ve Allah düşüncesinden uzaklaşmıyorsanız, o sizin için masumadır. Allah evet. düşüncesi. Bakın, bütün tekke şehirleri bir mesleği vardır. Mesela şeyde bu on 10 kapanında bir şahziri tekkesi vardı. Çok büyük zengin bir tekkedir. Şimdi cami olmuş. Buranın tekkesi kayıçık yapar. Kayı kayı bu ustasıdır. Bir de akşamda köprünün yanında şey vardı yani kayık yapan inşa eder akşam cips ediliyor teki gider. Hazir Mevlana alimdir fetva verdi. Samae esnasında bir fetva verdi mi insan da ona geçiniyordu kimse yapamazdı. Yani teki şeyleri boş boş boş boş geçen, boş bir kara baba sor senet mi Ahmed Cevat Şair, hepsi bir, hepsi bir şey vardı muhakkak, mesleğe var, Ekmeni oradan yerlerdi. Bir de bak aklınıza hiç çıkartmayın. Tek şeyleri bir meslek sahip sahipleridir. Tevbe, mağasabayı terp etmek. Dünyevi fikirleri, seni Allah'tan soğutacak olan fikirler, ona da daha öyle göreceğiz. Masrafı terk Bu da muhti ente kable muhti diyerekten bir şey var. Nedir bu? Ölmeden evvel ölmüşsün. Muhti kable ente muhti. Bu iradi ölümdir. Yani iradi ve kendi isteğinle öleceksin. O büyük ölüp değil. Yani Allah'ın ömürümüzü bitirdiği ömür ölüm değil. Kendi işimizdeki Nefsimizi öldürmek. Öldürmek diğer taraflara göre bizde nefis irade altına alınmış. nefis öldürmez. Ama nefis ölümden de beter hale gelir. Ya, ölsen de kurtulsan der nefis bir yerde. Nefsi kullanırsın. Bugünkü medeniyetin meydanı gelmesine sebeple nefistir gelin. Nefsin istediği yaptığın Ekmek şi bina nefsini istedik yaptığın ağaçtan nefsini sıktık Bu ne gibi değil. Dünya bir dünya şey. işi ama bak faydalanıyoruz. Değil mi? Nefsimizi özgürlük ona onunla faydalanacağız. Nefsi bir atmayacağız. Zühd. Zühd dünya ve içindekiler terk etmek. Dünya dünya zevkleri neyse onları Hayatta iken terk etmek. Ölünce zaten terk ediyorsun ya. Hayatta iken dünyevi işleri terk edeceksin. dünya sevgisini terk edeceksin. Onları bir kere bırakacaksın. Kendini öbür yol vereceksin. Tevekkül. Tevekkül zahiri sebepleri terk etmek. Şimdi Hastalandım. Hastalıklarının çoğunu, biz iyi niyetler karşılamamız lazım aslında. Hastalık insanı tedbir almaya zorlar. kendini kodur, ya ben soğuk aldım, niye soğuk aldım? Almazsın soğuk, bak şimdi hata ettim, yapamadım. <gülüyor> Yapmama lazım. Bu gibi şeyleri herkes çeksin. Hep benim. gelene boyun eğeceksin ve göz açacaksın. ben bu isteğimi nasıl yapayım? Bir de daha evvel gördük gene inşallah bu tavsiye bastın daha daha daha geniş göreceğiz onu. ne vardı? Fiillerde birlik. Fiillerde birlik. Fiilleri yaratan nedir? Sıfatlardır. Onu da biler. Bizim şeye de dedi de? Tevhid efrat, tevhid sıfat. He? Tevhid sıfat. Afiyet olsun. Tevhid, tevhid bilmek demektir. Bir. Fiilleri birlik. Bütün fiiller bir bazı sıfatla men. O sıfatlar nedir? Allah'ın sahip olduğu güçlerdir. O fiiller, bizim işlediğimiz fiiller, o Allah'ın sıfatlarının nerede şekil eder, meydana çıkıyor. Mesela ne Bir koyu kesiyorsun. Bir hayvanı öldürüyorsun, bir insan öldürüyorsun dedi. Allah katla ismini meydana çıkmasıdır. Demek ki öldürme Allah'ın kahhar isminin sıfatının tecedyesi. Fiiller sıfatlardan çıkıyor. Bu sıfatların sahibi kimdir? O. Tevhidi sıfat, tevhidi efan, fiiller, bütün fiiller sıfatlardan çıkar. Toplam sıfat, tevhidi sıfat, sıfatlardan çıkar. Bir de tevhidi zat. Bütün sıfatlarında meşhur olduğu bir yerlerde Allah'tır. Demek ki bütün fiil Allah'tan gelir. Kısaca. Şimdi hastalan Orada O da Allah'ın bir tesadüfü. Allah aslında kendini sana andırmak için seni hastalandırır. Sen bir yoldan çıktığın zaman sağamdi sana bize bir dik bedavi ah ya rab Allah'ım ya Rabbi. Hadi hasta olmazsan. ne yapacağım Allah ederse. Çünkü paran vardı, pulun vardı, her şeyin vardı. Allah almaz mı Allah? Ama başına dert geldi mi Allah'a adarsın. Allah o teksin arkadaşım. da gelecek. Bir abi Allah. Anlayın, anlayın. Allah, Allah sevdiği kullarını Burası yapan çok dair, anlaştırılan bir yer var mı? Demek ki fiiller sıfatlara bağlı, sıfatlarda Allah'ın Allah Allah Allah rahman sıfatı var mesela değil mi? Yedim sıfatı manası, Allah bütün kainatta ne varsa, can ne cansız, O'nun kendi kübretmiş olsa da, reddetmiş olsa da, Allah O'nun bütün ihtiyaçlarına sağlıyor. Sağlıyor. Bu bunu küpreder, ben bunu açıp kurattım demez. Ben bunu mescidde kurattım demez. Bunu yiyeceğini, içeriden yiyen hepsini veriyor. Allah'ın rahman sıfatını. Allah bunu yapamazlık etmez. Ne demez? Çünkü bir rahmanlık veriyor. O sıfatındayken bunu yapar. Veyahut da neyse Allah semidir deriz. Devamleyen Allah duyma işidir. Allah semidir. Allah duyar. Her şeyi duyar. Ya kendilerini öbür, öbür başında olsa orada canlı varlık varsa duyar. Allah alimdir. Alim Allah sıfatıdır. Bize şu bizim alim dediğin insanlara Allah sıfatı sıf sıf alim sıfatı onlarda daha çok tecevriye etmiş. Nerede olmuşlar? <gülüyor> <bana? gülüyor> Ayağını zavrı değil mi? Ayağını zavrı değil mi? Yedi mahfus. Oh dedi, oldu ben sizin razı memnun değil miydiniz evet, de de zaman Şimdi bu da hançer bela. Gönah benim ne geldiyse ona eyvallah diyeceksin. E, Osa eksik tabii. Şimdi pasas seni zaman zamansta o seni aleyhine işler. Mesela çok çok para istedi. Allah'ın Allah kanı Zengin. Hepsi beni, ama seni, seni aleyhine işler. Allah sana kapıyı dereceli verir. En başta etraftakiler seni düşman olurlar. Çok koparak olur mu, senin yolun kesen çok olur. Kapının aşırı, aş, aş, aş, aşırıdan çok olur. Ayrıca kanat edeceksin, Allah'ın verdiğine kanat edeceksin. Helalinden, güzelinden, Allah'ın verdiğine kanat edeceksin. Fazlası belki sana zarar, belki de zarardır. Uzlet, uzet, insanlarla alakanı zahiren dış dönüş itibarıyla keseceksin. Her insanla görüşmeyeceksin, görüşmeyeceksin. Çünkü görüşeceğin insan vardır, görüşeceğin insan vardır. Senin fikri uygun insan vardır, senin fikri uygun olmayan insan vardır. Ha? Bunlardan tabii hepimiz merhabayı kes sana. Merhaba dersen geçe gidersin ama gönül bağın onlarla seninle ilgili olmayan, seninle olmayan insanlarla gönül bağını kurmayacaksın. Bu bir yere varmak istiyorsan. Yar ve ayar. Yani sevdik, seversin bir insanı adam değildir. Efendim, galiba ayarda, aya zaten sevgili olmayanlardır. Allah'a teveccüh, Allah'a dönmek lazım Bütün varımla, yolunla Allah'a yüzünü çevirmelidir. Allah'ı görücesine mesela ibadetini Allah'a görücesine yapacağız. Her şeyini, bütün, bütün şeyini Allah'ın Avzularına göre yapacaksın. Ondan yolunu ayırmayacaksın. Sabır. Biliyorsun sabır da Esma'dandır. <gülüyor> en son Esma'da sabırdır. Bizi de öyle değil ama en son sabırdır. Yani mücahidesiz, yani çalışmadan bir yola, nefsi yola girmek için yapılan Mucaddeleyi tek etçe nefsani be haz ada müdahale etçe senin dünye bir yani dünye ne varsa dert her şeye sabit çesin ve bu da budan başına gelecektir bir sila ki geldi başına onu isyan etmeyeceksin sadece Allah sabit o senin bir müddetsebe dener, bırakır. Yoluna devam edersin. Böyle bir şey oluyor. bağırıp çağırmak lazımdır. Allah'ın gücüne gider. Ben ben verdim. Ne yapıyorsun? Şimdi bize matem hesaplı biliyorsunuz. Matem. önemli bir insan altında bağırıp çağırmak, ağlamak. Ağlar zaman insan nihayet Bağırmak, çağırmak da yasaktır. Niye? Allah verdi, Allah alın yasak. Zordur, bakın çok da bu yol zordur. Zordur. Şimdi, ya ben bağırıp, çağırmayayım, yapmayacağız da. Çünkü bir e, yerde Allah'a taksit ediyorsun. Allah dedi, <gülüyor> Allah alın. Zordur, dayanmak zor. Ama yol böyle istiyor. Işte rıza insanın kendisini ezeli hükme teslim etmesi. Hakkın hoşnutluğuna nail olmak kastıyla nefsinin rızasını terk etmesidir. Allah'ın verdiğine Allah bize bir yaratırken bize bir hükümetmiş mesela. Alın yazılım yazılmış. Yazılım kıyasını. Bundan kaçmak mümkün değil. Niye yaparsan yap bu ezeli hüküm zamanı gelince <gülüyor> eder. Kaza ve kader. Kaza ve kader. İslam'ın temel kaydı ama halen de anlaşılamamış münakaşa edilen bir mesela Kader sana ezelde yazılan kader, hani Allah bütün yaratıcı yaratacağı kulları, zaten o onları yarım yarattı da onlar şimdi bir bir yerde saklı gizli. Zamanı gerçek gibi olar efendim. Bütün onları bir araya topladı ve hepsini şöyle bir diyorlar: "Ben sizi topraktan yarattım ama kendi ruhumdan." Da da alsan bir küre az iki küre alsan, bir metre küp alsan, üç metre küp, değil, nazar şöyle bakmış. O nazar içerisinde Allah'ın bütün esması var. Allah'ın ne kadar esması varsa onun için hepsi var. Sana şöyle baktığı zaman, o İslam senin filtrenden geçiyor, sen alabildikleri alıyorsun, alamıyorsun. Al, al, al, alamıyorsun. Bu bizim karakterimizi meydana getiren de, odur. Kimimiz çok zalim olur tatlar oluyor. Allah'ın kahhar sıfatı, onay filasette çabuk geçmiş. Kimimiz şair ruhlu oluyoruz, mümessiyen oluyoruz. Kimimiz alim oluyoruz. Allah'ın alim sıfatı, o daha önce geçmiş. Yani her insan karakterine göre, oradan nasibini almış. İnsanın kaderi orada yazıldı. Ve bu kader zamanı gelince, zamana bırakıldı. Zamana gelince de o kader vuku buldu. Kaza. O kader vuku bulduğu zaman da kaza derse. Kader ve kaza buradadır. Kader yazılan hüküm. E, kaza da o hükmün meydana gelmesi. Bu da kazandır. Bundan <gülüyor> karşılık mümkün değil. Saat, dakika, saniye neyse asır, neyse o o zaman, geldiği zaman o aşıkı otomatikman o iş olur. Ha, bunun dışında bir şey ata, Allah'ın ata kanunu var. Böyle. Çalıştırır çalıştırılmaz. Başka ama bir, bir an belki senin orada dünya işini bir şey için Ömrün belki biraz uzun olması, o, o cemiye insan için lazımdır, Allah belki sana ömrünü lüt lütfeder, orada ömrünü uzatır, kızar. neyse yani. Bu vatan kanunu başka fakat, onunla yazılan yazı, zamanı gelince meydana gelir, bu da kazadır, yani biz kader ve kaza deriz, kader, kaza kader yazı, zikir. Dokuzuncu Bölüm. Yaşarken Allah'tan gayreni terk etmek. Ve sadece Allah'a zikretmek. Diliyle Allah. Şimdi Mevlevi dönerken e, e, zikreder. Zaten zikris zikrisi olmayan semada sema olmasın. Tadı olmasın. Murakabe. Kendini kontrol. Daha başlıyor. İnsanın gücünü ölmeden eve terk etmesi göç ve kuvvetin sadece Allah'a ait olduğuna inanmasıdır. Yani kendi kendine kontrol ediyorsun. Tasavvuf ıslahlarının çok iyi değerlendirilmesi lazımdır. Şu, bunun bir daha birçok ıslah var. yakınlara başlıyor, bu, bu, bu ıslahları iyice bilmeden bunun hakkında minakaşa etmenin bir manası yoktur, yanılırız, yanılırız. Lügat manaları ile anlaşılma çalışanlar, çalışılan ıslahları insanları yanlış anlama getirebilir. Akrasine şimdi bir kısa lügüde baktığınız zaman o edebiyat bakımından onu manasını verir. Halbuki şimdi meslebi okuyoruz, meslebi okuyduğundan aynı kelime beş, birbirine tırt manaya gelir. Bunu lügüde manasına baksana bakar da anlamak mümkün değil ya, kısa onun sahibinden, <gülüyor> o yola kendini insanlardan, Örünmek lazımdır. Beş ayrı mânâ var. Bakıyor meslebi, dükkât'a var, beş ayrı mânâsı var. O zaman dükkât mânâları bizi aldatabilir. O zaman da bu dükkât mânâları değil, onları asıl sahibinden örmek lazımdır. Bu yüzden okunacak klasik tasavvuf eserleri yanlışlığa düşmek için bu mevzuları iyi bilen birisiyle okumak lazım. Onun için siz diyoruz diyor, şu şu kitabı adam bunu almaya. Aynı kitabı birkaç kişi tercüme, etmişler yada yazı etmişler. Falan kimin alım? Çünkü falan çevirdi ise bu yolun yolcusudur. Öteki para kazanmak için onu bir, bir açıyorlar <gülüyor> Bu koltan sana söyle. O ne? O ne? sen de yaparsın. Tasavvufun önemli olan İslami esaslara uygun bir hayat yaşamaktır. Tasavvuf İslam'dan ayrı bir şey değil, keyfi bir şey değildir. Şimdi tasavvuf moda oldu. Herkes tasavvuf değilmiş, ellerimi açar, Allah bir şey söyler, Allah hemen yerine getirir şu şu şu, şu, şu kelimeyle arka arka geçtik edersen bu iş olur. Bu bir gücülüktür. Bir şey tasavvufla bir gücülüktür. Yok.